...Günaydın Tuğba... ...Günaydın Ömer Bey... ...Günaydın... ...Günaydın Özdeş... ...Merhabalar... Ee, ...Avrupa ne konuşuyor bu, bu hafta neler var... Ee, bu hafta e, biliyorum e, siz e, programlarınızda ufak ufak bahsediyorsunuz. Dün Cengiz Aktar'la da biraz konuştunuz. E, ama Avrupa ne konuşuyor der deyince yani şunu e, bu, bu gündeme geçmek olmaz. O yüzden ben de e, başka bir açıdan anlatmaya çalışacağım. E, Avrupa e, bu 750 milyar avroluk korona kurtarma paketini konuşuyor. Evet. Yani en önemli gündem maddesi bu. Hani bu çok tarihi bir şey olarak kabul ediliyor ve tüm ülkeleri etkileyen bir şey. Hani öncelikle eleştirileri söyleyelim. Bu fonlar verilirken ülkelerin iklim politikalarının herhangi bir şarta bağlanmaması eleştiriliyor. Hukuk devleti ilkelerine uygunluk bir kriter olacaktı ama o önemli ölçüde esnetildi bu esnetme tartışılıyor e, ya da mesela işte Polonya'nın kömür e, üretimini azaltması e, aslında bir şarttı ve bu ortadan kaldırıldı bu e, eleştiriliyor ama öte yandan bu paket tarihi önemli bir paket. İşte korona döneminde ülkeler yani koronanın zirve yaptığı dönemde ülkeler birbirine yardım etmiyor. Bu Avrupa Birliği'nin sonu derken bu ortam işte milliyetçi hareketlerin güçlenmesine yol verebilecek bir ortam denirken Avrupa Birliği böyle güçlü bir cevapla ortaya çıkmış gibi görünüyor. Bu paketle e, ciddi bir dirençle de karşılaşmıştı. Çünkü burada zengin ülkelerin e, fili olarak e, zor durumda olan ülkelere bir kaynak transferi kısmı da var e, bu meselenin çünkü. E, ama sonuçta uzun müzakerelerin ardından 27 ülkenin oy birliğiyle bu paket e, kabul edildi. E, bu hani uzun müzakereler kısmı da... İşte hani Avrupa'nın Avrupa Birliği bir uzlaşma siyasetidir, bir taviz siyasetidir denilerek övülüyor. Ülkeler bazında baktığımız zamansa küçük ülkelerde ve ekonomisi zayıf ülkelerde bir bayram havası olduğunu söyleyebiliriz. İşte mesela Hırvatistan'a. 22 milyar avro gidecek ve bu o ülkenin ekonomisi için büyük bir meblağ. Ee, ve yani bir kısmı bunun hibe olarak gidiyor, bir kısmı borç ama düşük faizli borç. Çünkü bu borcu genel olarak Avrupa Birliği kurumlarının e, notuyla alıyorlar. Mesela Hırvatistan'dan bir gazete diyor ki AB sayesinde borçlanmada en iyi kredi notuna ulaşma imkanı bulmak, açık konuşmak gerekirse... Harika bir haber. Romanya'ya 80 milyar avro gidecek. Oradan meblağ çok büyük deniyor. İtalya'ya 209 milyar avro. E, gazetede bir yorumda şöyle tartışılıyor. Yani bu paraları ne yapalım meselesi konuşuluyor aslında. E, deniyor ki ülke bu parayla dijitalleşmeye... Yeşil ekonomiye, Covid sonrası sağlık sistemi, eğitime, İtalya ile Almanya arasındaki verimlilik uçurumunun azaltılması için bu parayı harcayabilir, bu alandaki reformlara odaklanabilir deniyor. Dediğim gibi işte bunun belli kriterlere bağlanmaması önemli bir eksiklik olarak görülüyor bir yandan. Ama bir yandan da ülkeler e, bu parayı almadan önce yapacakları reformları e, sunacaklar e, ve oradan bir onay almaları gerekecek. Bu çok güçlü bir mekanizma değil ama e, bunun içinde mücadele, işte hukuk devleti ilkelerine bağlılık ya da e, iklim e, iklim iklim adaleti konusunda yapılacak reformlar için hani oralarda da bu süreç devam edecek gibi görünüyor. Evet ben bu noktada bir şey sormak istiyorum bu e, Greta Thunberg ve Louisa Neu, Neuberger gibi e, Noybauer gibi affedersiniz e, ve dört genç kızın iklim adaleti konusunda e, iklimi, iklim krizini iklim krizi olarak ele almanız gerekir diye 80.000'e yakın da Avrupa Birliği'ni ne bileyim dünya liderlerine açık mektup ve talepler diye bir şey yolladılar. Ve bu 16 Temmuz tarihinde tam şey yeni başladığı zaman bu görüşmeler ve bence son derece çarpıcı Net şeyler içeren şu anda da gördüğümüz kadarıyla 80 bini aşkın sayıda dünyadaki bütün işte bilim insanları, oyuncular, yazarlar tarafından imzalandığı da görülen bir metin, bunun Avrupa medyasına yansımasının nasıl olduğunu söyleyebilir miyiz acaba? Yani ben pek rastlamadım, Guardian gibi bu konuları en yakından takip eden gazetelerde bile, ya yani bir bizim açık gazetede. <gülüyor> Esas olarak manşet oldu sanki. <gülüyor> Aynen yani şöyle e, hani ben bir yandan işte bu 32 ülkeden e, gazetelerin yorumlarının her gün tarandığı hani Eurotopics metinlerini görüyorum. Bir yandan da sabahları açık radyoyu dinliyorum. E, <gülüyor> i̇kisi ya yani aynı paketten bahsediliyor ama biraz Paralel evrenler, e, hani bakıyorum ya bugün çıkacak mı bir şey acaba falan diye. E, ama gerçekten yani en fazla bu hukuk devlet ilkelerine bağlılık kısmı e, konuşuluyor. Yani o açıdan pek tartışılmadığını söyleyebilirim. Evet, yani çok e, acayip bir durum değil mi? Şimdi evet, mesela evet. dört tane genç kızın, Luisa Neubauer, Greta Thunberg, Anuna de ve van der Hayden ve Adelaide Charlie diye Belçika'dan da olan insanların ama arkalarında benim bilebildiğim, yakından takip edebildiğim ne kadar bilim insanı varsa fizikçi, kimyacı, ne kadar işte aktivist varsa, ne kadar önemli önem verdiğimiz romancı, yazar, sinemacı, varsa oyuncu hepsinin imzasını taşıyan bir şey vardı ve gene de yeterince yankı alamaması da şaşırtıcı geliyor bana. Bana da kesinlikle çok şaşırtıcı geldi bunu hani laf olsun diye söylemiyorum hakikaten aradım taradım hani buralarda yok hani benim önüme gelen metinlerde yok ee, özellikle de ben internette aradım hani bu konuda yani bu kurtarma paketi bağlamında e, iklim meselesi tartışı e, bu Greta Thunberg'lerin metni bir şey olmadı ama e, bir yandan biraz sonra anlatacağım. Hani banlarda e, yeşil hareketin ya da iklim meselesini öncelik kazandığını görüyorum. Belki hani buradaki mekanizmalar e, bunu devreye sokmak için ya da uygun değildi ama belki başka düzenlerde başka bağlantıda tartılıyor. Bunu göre bir açıklamada şaşırtıcı. Benim bulabildiğim açıklama bu vallay. Evet söyleyeyim. ama şey diyor yani siz iklim krizini görmezden bilmezden gelme seçeneğine sahip olsanız bile bu bizim için yani sizin çocuklarınız olan bizler için bir seçenek değil. Şu anda çocukların güvenli bir çevre içinde geleceğe yüzlerini dönebileceği tek bir nokta bile yok yeryüzünde. Bu şu anda yaşadığımız ve ömürlerimizin sonuna kadar da bizimle kalacak olan çok somut bir gerçeklik. Onun için de ...şöyle bitiriyorlar... ...iklim acil durumuyla yüzleşmenizi istiyoruz... ...biz vazgeçmeyeceğiz diyorlar... ...ilginç... Hı hı hı. Evet. Ee, ...buradan e, Fransa'ya geçeyim... Ee, ...Fransa'da... ...sol ve liberal görüşlü... ...Gazetesinin... ...genel yayın yönetmeli... ...Loren Joffre... E, ...bir çağrı yayınladı... ...geçen hafta... E, Yeni bir sol siyaset, yeni bir sol hareket e, oluşturma çağrısı mevdu kapsayan ama onu da aşan yeni bir sol hareket. E, bu arada yani bu metni yayınladığı vakte kadar yayın yönetmeliydi. O noktadan sonra yayın yönetme ayrıldı. Bu metne işte Fransa'nın önde gelen entelektüelleri, iş insanları, aktivistlerinden de 130 kişinin de imzası var. Hani bunun nasıl bir şey yaratacağını göreceğiz. Şimdilik şunu söyleyebilirim meslektaşlarından çok büyük bir destek gelmedi buna. Mesela L'Opinion gazetesinden bir yorum diyor ki her biri belli bir bölgede etkili adacıklar oluşturan Parçalanmış sol coğrafyanın en acil ihtiyacının bu bilmem kaçıncı hareket girişimi olduğunu düşünmüyorum diyor. Yani diyorlar ki sol zaten parçalanmış hani yeni bir girişim falan bunun çok bir e, faydası yok gibi diyorlar. Ama e, burada da bu metinde de e, bu çağrıda da benim önemli gördüğüm şey şu. E, Joffre diyor ki yeni bir e, hani sol hareket e, yaratmamız lazım solun programı yeniden yazılmalı. Nasıl yeni, yeni, nasıl bir program? Sol hareketin kalbine ekolojiyi yerleştiren bir merkezi güce ihtiyaç var diyor. Bu solun perspektifinde yaşanabilir bir gezegeni korumak için ekonominin yönünü radikal bir şekilde değiştirmemiz lazım diyor. Avrupa projesini Yeni bir enerji ve ekonomi anlaşması üzerine inşa etmemiz lazım diyor. Yani mesela burada öne önemli evet. görünüyor. Yani bunun aslında metnini de çevirisini bulabilirsek yani sağlayabilirsek Hı. açık radyo sitesinde de yayınlayalım bu çok önemli göründü bana şimdi senin söylediğin metin. Evet, evet yani işte 2022 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin büyük ölçüde Löpen ve Macron arasında geçmesi bekleniyor. Ve buradaki hedef bunlara bir alternatif oluşturmak ve bu alternatifin merkezine de işte ekolojiyi, iklim meselesini merkeze almalıyız diyen bir çağrı var. Dediğim gibi yani bu çağrı nasıl bir etki yaratacak, neye dönüşecek? Ee, bunu bilmiyoruz ama bu arayışların bir parçasının e, iklim olması bana da gayet önemli göründü. Evet, çağrı'nın altındaki imzayı bir daha söyler misin? Ee, Laurent Joffre. Joffre, tamam. Hı hı. Bu, bu yazıyı yayınlamamızda fayda var şeyde internet hı hı. sitemizde, hı hı. Evet. Fransa'dan bir haber daha var. E, bu e, biraz tartışmalı bir konu e, Fransa e, Fessenheim nükleer santralini 30 Haziran itibariyle kapattı e, Fransa dünyada en çok e, Amerika'dan sonra en çok nükleer santrale sahip olan ülkelerden birisi elektriğinin %70'ini nükleer santrallerden elde ediyor bu açıdan bu oran açısından dünyada birinci ee, şimdi bu nükleer santral Fesenheim'deki nükleer santral e, 1977'de devreye alınmış ve güvenlik açısından riskli bulunuyor. Yıllardır nükleer karşıtlarının e, işte mücadele verdiği kapatılması için e, mücadele verdiği bir e, nükleer santral e, bu kapatma e, adımı e, nükleer karşıtları tarafından e, he, olumlu bir şekilde karşılandı. Öte yandan bu tip o durumlarda hep olduğu gibi bölge sakinleri tarafından eleştirildi. Ee, bölgenin e, valisi pardon belediye başkanı diyor ki e, bu bölgeyi e, bu bu santralin kapatılması bölgeyle onun nükleer santrali arasındaki 50 yıllık güzel bir ilişkinin sonu diyor. E, santralde çalışan işçilerin sendikası da buna karşı kapatılmaya karşı bir açıklama yaptı. Öte yandan e, işte de, bazı yorumcular destekliyor. E, Alman gazetesi bürker Zeitung'dan bir yorum. E, nükleer enerji santralleri elektriği ucuza mal ediyor retmesine ama bunlar geleceğin teknolojisi değil. Eski tesislerin kontrollü yıkımı, karmaşık nükleer atıkların nasıl bertaraf edileceği belirsiz. Bu arada şunu da belirtelim. Bu santral kapatıldı ama tamamen sökülmesi 15 yılı alacak. Ee, ve işte burada da ıı, çevreciler biraz ikiye bölünmüş bir durumda. Bir kısmı ıı, bunu olumlu karşılarken bir kısmı da hani buradan açığa çıkacak, ıı, ortaya çıkacak boşluk... Iı, kömür enerjisiyle doldurulabilir diye buna karşı çıkanlar da var. Böyle. Evet, karmaşık bir içinden çıkılması kolay olmayan bir durumdan bahsediyoruz. Evet. Evet. Son olarak da son birkaç dakikamızda da Rusya'dan bir haber vereyim. E, Rusya'da halkın oyları ile seçilmiş bir vali tutuklandı. Onun yerine Putin kendi seçtiği valiyi atadı. Ee, bu önceki hafta olmuştu Habarovsk bölgesinin valisi e, görevden, görevden alınmıştı, tutuklanmıştı. Bundan 15 yıl önce cinayet azmettirdiği iddiasıyla ama burada şöyle ilginç bir konu var. Bu bölge aynı zamanda yerel seçimlerde Putin'in en az oy aldığı bölge ve bu tutuklanan vali de Son derece popüler ve sivrilen bir siyasetçi. Bunun üzerine Habarovsk'ta on binlerce insan sokağa çıktı. Bir yorum şöyle diyor. Habarovsk sakinleri sokaklara döküldü. Tutuklanan vali için mi dersiniz? Hayır. Çünkü Moskova bu tutuklamayla onların seçtiği bir valiyi herkesin gözü önünde tokatlamış oldu. Ee, böyle bir durum, ee, tüm bu tepkilerin ardından yani kucakını atadığı vali e, tutuklanan valinin partisinden oldu ama o bölgede değil, yani kuklu olarak nitelendirilen e, bir siyasetçi e, bölgede. Öfke dinmedi, protestolar biraz şey düşmüş olmakla beraber, hızlı enerjisi düşmüş olmakla beraber bölgede e, bu alanda protestolar buna yönelik protestolar ve huzursuzluk da devam ediyor. Ee, şey evet ilginç çok ilginç bir mesele e, Rusça'da e, kayım nasıl deniyor? <gülüyor> bilemedim bilemedim. Tamam ben de. Öyle... Geçici olarak sormuştum. Evet Hı -hı. ilginç bir e, durum var. Peki. E, evet. Tuba çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Ol. ederim. İyi yayınlar. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek Güzel üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>